الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلي على رسولنا محمد صلي على قره اعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرة اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد <تصفيق> كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام أعنذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري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 وَهَبْ لَنَا مِنْ اللَّدُنِ كَرَحْمَةٍ وَهَبْ لَنَا مِنْ اللَّدُنِ كَرَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اللهم صل على رسولنا محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركة اللهم مرحم رسولنا محمد حتى لا تبقى رحمة اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام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 علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار وجعلنا عندك لمن المصطفين الأخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار وَجَعَلْنِي عِنْدَكَ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخِيَارِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللهم رب إني لا أحصي ثناء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين وذكر فإن الذكر تانفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأنما بنعمة ربك فحدث Amv bİllahı min Şaytanı Rjim, bismillahı Yine bir Cuma akşamı varlığımız farkındalığımız üst başlığı altında gençlerle söyleşi kapsamı içerisinde bu kez Ameli Salih. Kavramını, salih amel kavramını yani iyi amel, güzel amel, hoş amel yerinde ve doğru amel, salih, yararlı. Yararlı sonucu başta amel sahibine icra eden, gerçekleştiren, yapan kimseye dönen sonra etrafa yayılan iyi, güzel uygulamalar. Cenab-ı Hakk'ın... Yaratan, var eden kudret Allah Azze ve Celle'nin kullarına yönelik ifadelerinde rastladığımız bu kavram. Dolayısıyla kaynağı Cenab-ı Hak'tan olan bir kavram. Bu anlamda beklentinin sahibi Yaradan Cenab-ı Hak. Dolayısıyla salih ameli Yaradan Cenab-ı Hakk'ın ifadelerinde bulduğumuz ve onun beklentisiyle anladığımız bir kavram. Bu bakımdan cenabı haksız yani Allahsız bir salih amel kavramı düşünmemiz, Allahsız cenab-ı hakkın beklentisi dışında, dolayısıyla din kapsamı dışında bir salih amel tasavvur etmemiz, düşünmemiz söz konusu değil. Çünkü bu bunu kendi ifadesinde, kendi kelamında kullanan ve kullarına bunu öğütleyen, onlardan bunu bekleyen ve buna karşılık onlara öğüt vaadeden, gelecek vaadeden ve bunu bu kavramı yani salih ameli, iyi ameli, güzel uygulamayı nasıl yapacaklarını, nasıl gerçekleştireceklerine dair elçi gönderip örnekleyen ve bunun içini dolduran, bunun bileşenlerini bunun ayrımlarını, bunun hayatta nelere karşılık geldiğini kendisi kitabında isteyen ve elçisi üzerinden bunu kullarına gösteren Allah Azze ve Celle'nin kullandığı bir kavram. Dolayısıyla kapsam itibariyle ve kaynağı itibariyle Cenab-ı Hakk'ın kendisine dayanan ve onun dini içerisinde yer alan bir şeyden söz ediyoruz, bu açıdan baktığımızda Cenab-ı Hak referanslı olmayan bir salih amel Cenab-ı Hakk'ın tanımladığı ve karşılığında ödül vaat ettiği, sonsuz bir yaşam vaat ettiği bir salih amel değildir, başka bir şeydir. O dolayısıyla Allah Azze ve Celle katında böyle bir karşılık bulmaz ve Allah Azze ve Celle katında iyi ve değerlendirilen Hoş görülen bir şey olmaz. Başkalarınca iyi olan veya iyi olduğu zannedilen bir şey olabilir. Allah Azze ve Celle katında ölünce de karşılık bulan bir sonuca dönüşmez. Kur'an'da peygamberlerden bir tanesi dedi ki Ya kavmi ey kavmim innemâ hâdihil hayâtu d-dunye metâ' Sizin bu dünya hayatınız var ya bu metadan başka bir şey değil. Elinize geçen ne demek, ele geçen ve bir süre sonra kaybolan. İnsanların peşinde düş, peşine düştüğü peşini kovaladığı bir şey meta. karşılığında ameli Salih. Dolayısıyla ameli Salih kulların muradına uygun olarak amacına uygun olarak şekillenen bir şey. Bu anlamda eğer ki kişinin muradı, istikameti dünya ve dünya beklentisi ise o zaman onun nazarındaki ameller iyi, güzel ameller, karlı isteğini, amacını, hevasını, arzusunu karşılayan ameller olarak tezhin ediliyor, süsleniyor. Onlara Cenab-ı süslendirilmiş ameller diyor. Kişi onları kendisi süslü görse de hoş ve güzel görse de onlar Cenab-ı Hakk'ın tırnak içerisinde ameli i salih dediği bir şey değil. O kişinin kendi muradını, amaçlarını dünya esaslı karşılamaya koşturduğu bir süreçte yaptığı şeyler, kendisi güzel görse de güzelleştirildiğinden ötürü kendisi güzel olarak görmek istediğinden ötürü amaçlarına uygun olarak gerçekleştirmeye adandığından ötürü yoksa kalbiyle aklederek onu doğru yerinde Yaradan'ı razı edecek bir şey olarak gördüğünden değil. O yüzden Hz. Süleyman Aleyhisselam kendi saltanatını, gücünü, hükümranlığını Dorukta yaşadığı bir dönemde ordusuyla ilerlediği bir vadide karıncaların sesini duydu. Qalet namlatun bir karınca dedi ki dişi bir karınca: Ya eyyuhen namlu ey karıncalar udkhulu mesakinakum sizler meskenlerinize girin. لَا يَحْطِمَنَّكُمْ ve وَجُنُودُهُ ''Sizi Süleyman ve orduları kırıp dökmesin.'' وَهُمْ la يَشْعُرُونَ Kendileri farkında olmadığı halde sizi kırıp dökmesinler. Derhal meskenlerinize, yuvalarınıza girin. Cenab-ı Hak karıncalar tarafından bize bu olayı aktarınca, Devamında dedi ki Hz. Süleyman tarafıyla oradan devam etti. Dedi ki فَتَبَسَّمَ دَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِيَا O dişi karıncanın sözünden ötürü Hz. Süleyman tebessüm etti gülmeye başladı. Ve sonra dua etti. Ve kâle Rabbi dedi ki Rabbim اَوْزِعَنِي an اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي اَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى والديي. Beni, bana sağladığın nimeti şükretmek üzere önüme imkanlar, süreçler, yollar aç. Beni öyle bir hayatın içerisine dağıt ki اَوْزِعَنِّ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ Her dalında hayatın, her yolunda, bucağında hayatın sana şükretme fırsatına kavuşayım. اَوْزِعَنِي an اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي اَنْ Bu üzerimde olan nimetin var ya, bu nimetini hayatta yaşarken öyle bir yaşayayım ki, her dalında, her dalının yaprağında birer mahsul olarak şükür versin. Şükürler çiçek çiçek olsun hayatımda her bir kolunda, dalında ayrımında şükre fırsat bulayım. Auzeeni en eskur ni'metekel lati enamta alayya bana nimet olarak sunduğun bu hayatı ve hayattaki nimetleri. Ana babama nimet olarak sunduğun ve ala validayya ve an a'mel salihan ve bana salih amel yapma imkanı sun. İyi işler yapayım. ''Salih işler yapayım. Ne güzel imkanlarla donattın beni. Karıncanın sesini bile duyabiliyorum. Karıncaların sesini bile anlayabiliyorum konuştuklarını. Bana çokça nimetler verdin. O zaman çok nimet giriş yapmışsa benim hayatıma çok şükür çıkış yapsın. Bir yandan girdiler, bir yandan çıktılar. Girdilerin çok olduğunu görünce kendisine Cenab-ı Hakk'ın büyük bir nimet sunduğunu, öyle bir hüküm vermiş ki kendi dua ettiği gibi هَبْل۪ي mulkan لَا يَنْبَغ۪ي لِأَحَدٍ min بَعَد۪ي Benden sonrasına hiç kimseye nasip olmayacak düzeyde büyük bir mülk, büyük bir hüküm, büyük imkanlar bunlar nasip et. Bu imkanlardan en alasından bir tanesini daha Yaşayınca böyle dedi ya Rabbi şimdi bu imkanlarla hayatın içerisinde ben hep seni memnun edecek işler yapayım. Hep sonucu sana şükür olarak dönsün. Nimetin sena, nimetin sahibinin sen olduğu gerçeğini ıskalamayayım. Hayatımın hangi mecrasında ilerlerken, yürürken, otururken, konuşurken, özelimde yahut genelimde seni memnun edecek işler yapayım. Ve an ağaçla salih an salih amel yapayım dedi. Ve salih amelin akabinde ve an ağaçla salih an razı olacak diye onu betimledi. Dolayısıyla salih amel dediğimiz şey Cenab-ı razı edecek ameldir. وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ Başkalarını değil, şunu bunu değil, Cenab-ı Hakk'ı memnun edecek amel. Şayet Cenab-ı Hakk'ı memnun etme uğruna başkalarını memnun etmekse o da kabuldür. Yeter ki Cenab-ı Hakk'ın rızası uğruna başkalarını memnun etmeye çalışalım. Misal, anne babamızı memnun etmeye çalışmamız. Çünkü onları memnun etmeye çalışmayı Cenab-ı Hak kendi memnuniyetine bağladı. وَقَدَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا bil وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Rabbiniz kendisinden gayrısına kulluk etmemenizi hükme bağladığı gibi anne babanıza da İyi davranmayı hükme bağladı. Dolayısıyla ameli salih deyince Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın ifadeleri içerisinde yer alan yine anne babayı zikrettiği bir bağlamda temelde etrafıyla kişinin başlayan bir ilişkide ilk durakta ameli salih kulun Cenab-ı Hakk'ın rızasını umarak anne babasıyla iyi ilişki içerisinde bulunması ve en a'mala salihan razı olacağın ama genel tanımı içerisinde Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı ameli salih ve en a'mala salihan dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı razı etmeye dönük olmayan bu anlamda onun beklentilerini karşılamayan amele salih amel denmez, çünkü kulun Cenab-ı Hakk'ı razı etmek için salih amel yapması, keyfi kendi düşüncesiyle, kendi hayalini kurmasıyla olacak bir şey değil. Şurada yüz kere zıplayayım, Allah benden memnun olsun diyemez. Şurada yerde yuvarlanayım, Kendime eziyet edeyim, Allah benden memnun olsun onun memnuniyetini umarak bunu yapayım da Allah benden memnun olsun diyemez. Şurada yerin altına gireyim, orada soluksuz kalayım hatta öleyim böylece Allah benden memnun olsun onun memnuniyetini umarak bunu yapayım. Diyemez. Çünkü bunlar Cenab-ı Hakk'ın beklentileri arasında yer almıyor. Cenab-ı Hakk'ın indirdiği dinde kullarına öğrettiği vesileler arasında yer almıyor. Dolayısıyla kulun Cenab-ı Hakk'ı memnun etmesi, onun rızasını umması, ameli salih gerçekleştirmek istemesi tanımlı süreçler üzerinden... Yani Cenab-ı Hakk'ın beklediği ameller üzerinden gerçekleşebilir. Eğer böyle olmazsa o zaman herkes istediği herhangi bir davranışı iyi ya da kötü orası izafi Cenab-ı Hak için yapıyorum, onu memnun etmek için yapıyorum demek suretiyle Ameli salih kapsamına sokabilir. Kendince böylece insanlar Cenab-ı Hak namına konuşmaya, Onun adına işler yapmaya ve böylece dinin çerçevesi, sınırları, önü ve arkası kulların eline kalmış olur. Böylece din Allah'ın dini değil, kulların mamulü, kullar eliyle şekillendirilen bir din olur. Dolayısıyla ameli salih. Cenab-ı Hakk'ın o demin okuduğumuz ayette peygamberin diliyle ya kavmi inne ma hadihil ey kavmim bu dünya hayatı metadan ibaret ve inel ahiretu karar ahiret ise karar yurdu kalıcı yurt men kefera fe alayhi kufru وَمَنْ نَعَمِلَ صَالِحًا فَلِئَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ Küfreden yani yok sayan Cenab-ı Hak gerçeğini, hayatın sahibi oluşu gerçeğini, her türlü nimetin üzerimizdeki sahibi oluşu gerçeğini yok sayan kendi aleyhine yapmış olur. وَمَنْ نَعَمِلَ صَالِحًا Kimde bir salih amel işlerse فَلِئَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ Onlar kendileri için hazırlık yapıyorlar demektir. Dolayısıyla bu kapsamda vallazina amanu ve amil's salihati lanutrilannahum fi's salihin. Salih amel işleyenler. İman edip salih amel işleyenler. Biz bunları salihlerin arasına katacağız dedi Cenab-ı Hakk'ın. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bile ve'lhiqni bi's salihin. Beni aralarına kat dediği o salihler zümresine. Bir kimsenin ilhak olabilmesi için Cenab-ı Hak'ın koyduğu koşul, ve LEDİNE Amanu ve Amirü iman edip salih amel işleyenler. Biz onları kesinlikle salihlerin arasına katacağız. Cenab-ı Hak'ın, O man yamel min salihati, min zekerin ou erkek olsun kadın olsun. O salih amelleri yapanlar var ya faula el cenneh. İşte onlar cennete girecekler dediği. Bu ve benzeri ayetlerde Cenab-ı Hakk'ın kendilerine cenneti, cennetleri vaad ettiği o salih ameller Cenab-ı Hakk'ın istediği ameller. Ki bunlar içerisinde Allah azze ve celle salih amelleri işleyenlere firdevs cennetlerini İnnellezine amanu ve amilus salihati kanat lehum cennatul firdausi nuzula onlara firdevs cennetleri var. Halidine fiha yani iman edip salih ameller yapanlar kaydıyla Cenab-ı كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها Onlar orada sonsuzdurlar la <lâ> yabghuna anha hiwala ordan asla ayrılmak istemezler la <lâ> yabghuna anha hiwala ordan bir an uzaklaşmak istemezler firdevs cennetlerini mi sadece cenab-ı hak iman edip salih amel işleyenlere cennetu adninin Adın cennetlerini vaat etti. تَجْرِي min تَحْتِهَا الْمِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ Altlarından nehirlerin aktı. Yine hafızan beni yanıtmıyorsa, Allah Azze ve Celle iman edip salih ameller işleyenlere غُرَف cennetlerini vaat etti. Bu anlamda ve bunları ayetlerde ayrı ayrı tasvir etti, betimledi, açıkladı. Dolayısıyla karşılığı... Cenab-ı Hak'tan umulan, sonsuz bir hayatta, sonsuz bir beklentiyle umulan salih amellerin tanımı da madem karşılığını Cenab-ı Hak veriyor, vaat ediyor, yine salih amelin kendisini de Cenab-ı Hak tarif ediyor, açıklıyor. Bu anlamda tarifini bizim yaptığımız, kendimizce tarif edeceğimiz salih amellere ama karşılığına sıra gelince Cenab-ı Hak'tan beklediğimiz bir şey oyunu kuralına göre oynamamak. Cenab-ı Hakk'ın elinden karşılığını beklerken arada tarifleri kendi dilimizden yapmak olur. Böyle olmaz. Salih ameli de Cenab-ı Hak tarif etmiş, ölçüsünü koymuş. Elçisini gönderip uygulamasını göstermiş ve tamamlayıp ikmal edince de işte sizden razı olacağım salih ameller bütünü olarak din budur diye kullarına öğretmiştir. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ dinakum. Bugün size dininizi ikmal ettim <gülüyor> ve üzerinize nimetimi tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ve sizin için İslam'ı razı olacağım dini İslam olarak göndermiş bulunuyorum diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına yakın. Hatta son hacında hatta Arefe günü indirdiği bu ayet ile ki Yahudilerden bir tanesi bu ayeti duyunca Hazreti Ömer'e demiş ki bize nazil olsaydı o günü bayram ederdik. Hazreti Ömer de demiş ki ben ayetin nazil olduğu günü biliyorum. Zaten o gün bizim bir bayram günümüzdür. Arafa günü ki hadisi şerifte Resulullah Arafa'yı bayram günleri bayram günlerinizdendir diye tarif ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bize indirdiği bu ayet ile dinimizin, çerçevesini ve içerisinde barındırdığı salih amelleri ve çeşitleri başta kitabında anlattığı ve Resulü ile onun hayatıyla şekillendirdiği olgu halinde hayatın içerisinde kanlı canlı örnekler olarak bize sunduğu bir bütün ile tanınlı durumdadır. Dolayısıyla bunu aşan ya taşan bir biçimde salih amel anlayışı çerçeve dışında kalır. Cenab-ı Hak dedi ki: Ma kana li ahl al-Madinati, waman hawlhum min al-A'arabi, an an Rasulillahi. Mesela hayatın içerisinde bir sahnede yaşam, o günkü yaşanmışlıklar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bir başka ayrımda gösterdiği salih amel örnekleri. Bu ayet onları tarif ediyor. Dedi ki Medine halkı, mekan li ahlil medinati ve men hauluhum min el a'rabi ve etrafındaki arabiler, bedeviler bunlar açısından söz konusu olamaz. Ne o? en yetehallefu an rasulullah. Resulullah'tan geri kalmaları. Resulullah bir savaşa çıkacak. Onlar geri kalacaklar. Bu olacak şey değil. Ve la يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. Kendi canlarını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha öncelikli görecekler. Bu olacak şey değil. Ve la يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. Sure dedi ki: "Zelke bi annahum la yusibuhum damun ve la nasabun ve fi sabilillah." Öyle ki onlar Resulullah birlikte girdikleri bu Allah yolunda onların onlara ne açlık isabet etse velike bi annahum la yusibuhum ne bir susuzluk isabet etse ve la nasabun ne de herhangi bir yorgunluk isabet etse ve <gülüyor> la ne de herhangi bir açlık onlara isabet etse fi sabilillahi <gülüyor> Allah'ın yolunda Resulullah'la birlikte bu yola koyulmuşken yaşayacakları bu hallerden herhangi biri. وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيْضُ الْكُفَّارَ Ne de bir araziye, bir yere, bir yurda, bir mekana adım atsalar ki يَغِيْضُ kuffara Bir alan kapattılar, bir yere girdiler, kafirleri öfkelendirdiler. Cenab-ı bu hareketleri de dahil وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ve وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ النَّيْلًا Yahut herhangi bir düşmandan, herhangi bir muzafferiyete, bir başarıya kavuşmazlar ki illa كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ İlla ki bunların herhangi bir türevinde Onlara illaki ameli salih yazılır. Bakın bu hayatın içerisindeki herhangi bir mecra, mecralardan bir mecra. Dolayısıyla ameli salihi Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı tanımladığı ve kullarından beklediği herhangi bir süreçte Resulullah özelinde ve onun ashabıyla paylaştığı o orijinal kapsam içerisinde olan Cenab-ı Hakk'ı memnun edecek her şeyi ameli salih olarak görebiliriz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin rızası uğrunda küffarın gayzına karşı, öfkesine karşı müminlerin hareketi, hazırlığı, hazırlık yapmaları, silah ve benzeri mühimmat hazırlığı, alan kapatmaları, yola çıkmaları, yolda yorulmaları, toza bulanmaları kirlenmeleri, başlarının tozlanması, tepeye yükselmeleri, tepeden inişleri bu süreçlerin tamamındaki tüm hal hareketleri bütün takatleriyle Cenab-ı Hak illa kutibalahum bihi amalun salih. İlla ki onlara ameli salih olarak yazılır. İnna Allah la yudirü muhsinin. Allah iyi kulların ecrini karşıdığını zayi etmez. İlla كتب لهم به عمل صالح. İnallah la yudî'u ecre'l muhsinin. Ve la yekt'unû vadiyan illa كتب لهم. Devamındaki ayette Cenab-ı Hak "Ve la yunfikûne nafakatan sagîrata ve la kebîrata bir infakta bulunsalar bu süreçte ki bir kısmı sürecin kendisini icra ederken bedenen, bir kısımları hem bedenen hem de infaklarıyla katkıda bulunabilirler. Yahut bedenen imkanları olmazsa leysel alema haracun ve ala haracun bu anlamda sıkıntıları olan, engeli olan nara Hak bir sıkıntı yok dedi ama varsa mal imkanlarıyla da infakta bulunursa bu sürece وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغ۪يرَةً Az olsun, وَلَا كَب۪يرَةً çok olsun. وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا herhangi bir vadiyi kesmeleri, herhangi bir vadiyi ele geçirmeleri, aşmaları yahut illa كُتِبَ لهم. Bunların hepsi ayrı ayrı yazılır buyurdu. Allah Azze ve Celle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk dönüşü o kadar vadi inip çıkmışken, o kadar zahmete girip çıkmışken dedi ki Medine'de öyleleri vardı ki her bir inişimizde, çıkışımızda, her bir yorgunluğumuzda, darlığımızda, sıkıntımızda, tozlanmamızda aynı sevapları aldılar. Nasıl olur diye sorunca sahabiler dedi ki <gülüyor> özür onlara mani oldu. Dolayısıyla ameli salih kendisi süreci, niyeti ve takate, imkana bakan yüzü hepsi bir bütündür. Bu anlamda amel ile yani ameli varken icra etmişken öncesinde niyette kalan, niyette sınırlanan kimseler de amel salihin tamamına eren kimseler gibidir. O yüzden Allah Azze ve Celle وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا ve الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسَعَهَا dedi. İman edin, salih amel yapanlar. Ama biz hiç kimseye kapsamının ötesinde bir sorumluluk yüklemeyiz. Dolayısıyla Hz. Süleyman'ın bakış açısında çok imkanlar görünce Ya Rabbi çok bu çok imkanları çok sonuçlara dönüştürebilmemi sağla dedi. Kime kadar imkan o kadar kendisinden sonuçlar beklenir. Salih amel üretebileceğimiz, oluşturabileceğimiz aralıkta hayatın imkanlarıyla sorumluyuz. Ne kadar imkanımız varsa o ayakta namazını ifade edebilecek kimsenin salih amelini ayakta ifa etmesi ki o da salih amel dediğimizde akla gelecek belki ilk sırada, bu kadar tekrarlı olması bakımından hayatın içerisinde. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki: "O yevme takumus saatu, yevme iden yeterraqun." Gün gelir, saat gerçekleşir, herkes ayrılır. "O yevme takumus saatu, yevme iden yeterraqun." "Femme'llezine amanu ve amilussalihati fehum fi rawdatin yuhbarun." İman etmiş ve salih amellerde bulunmuş kimseler, onlar cennetlerdeler Firaudat'in yuhbaru nasıl ama mutlu ediliyorlar, mutlular, öyle neşeliler, öyle mutlular ki tarifi fiyucuhi himnadraten naim. Yüzlerinden anlarsın mutluluğun izlerini, mutluluğun beşaretini, mutluluğun sonuçlarını. Bunlar ayrılma gününde. İman eden ve salih amel işleyenlerin ayrıldığı takım. Fakat, onlarla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çünkü onlarla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çünkü onlarla ilgili bir şey söyleyemeyiz. olanlar onlarla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çünkü onlarla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çünkü onlarla İman edenlere sıra gelince birinci gruptakileri iman edenler ve salih ameller işleyenler diye tarif ediyor kombine birlikte kafirlere sıra gelince وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ İnkar etmiş olanlar ve yalanlamış olanlar ayetlerimizi onlar da ateşte hazır bulundurulurlar. Onlar da ateşte hazırdırlar. فَاُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ muhdarun. Bu ayrılma günündeki ayrılma tanımları. Şimdi herkes kendisine hangi tanım içerisine uygun bir karşılık istiyorsa bekliyorsa ona uygun davranışlar sergilesin. Çünkü ve ya umme tu'mu saatu yevme idin teferraqun. Saat gerçekleştiğinde o gün ayrılmak günüdür. Ayrılınca insanlar böyle ayrılırlar. Ayıran Cenab-ı Hak nasıl ayırdığını söyledi. İman edip salih amel işleyenler mutlulukla cennetlerdeler. Yalanlamış İnkar etmiş ve yalanlamış olanlar, Cenab-ı Hak ayrıca ne dedik, kötülükleri de işleyenler demedi çünkü bir kimsenin akideden yana küfre girmesi, yani inançtan yana dağıtması, küfürden yana dağıtması artık her şeyi kaybetmesi demek, üstüne ayrıca kötülükleri yaptığını zikretmek fuzuli ekstra kalıyor. Zaten. Yeterince kötüdür. Bir insan akideden yana yani Allah tanımaz bir durumdaysa artık bir de şu kadar kötülükler işliyor, bir de şöyle şöyle kötülükler yapıyor olması durumu daha fazla kötüleştirmez. Çünkü Cenab-ı Hakk'a diklenmek. Teorik düzlemde Cenab-ı Hak ile barışık olmamak, onu tanıyıp bilmemek zaten bütün her şeyi kötü eder. Hatta şu kadar, o kadar kötüdür ki bu bir insan amelce çok iyi olsa, nice salih amelleri olsa namazları, oruçları, abdestleri vesaire ama şirk koşsa yani inkara, küfre yönelse onların hepsini berbat edecek kadar kötüdür. Allah Azze ve Celle bunu... Sana ve senden önceki her gönderdiğimize vahyettik. Bu Rabbinin çok önemli bir sünneti. وَلَقَدْ اُوْحِيَ Sana da senden öncekilere de vahyetti ki le in اَشْرَقْتَ شَائِتْ شِرْق koşacak olursan yani inanç düzleminde böyle bir yanlışa girecek olursan لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ Amellerin iptal olur yerle bir olur. Ve kadimna ila ma amilu min amalin feca'annahu haba'an manthura. Ne varsa hepsini dağıttık. Toz ettik, duman ettik. Hiçbir şey bırakmadık. Kayda değer hiçbir şey kalmaz geriye. Le yahbatanna amaluk ve la tekunanna min el hasirin. Ve ziyanenlerden olursun. Dolayısıyla küfür ''Bırakın kötü amellerin eşliğinde küfrü, küfür iyi amel sahibinde bile ortaya çıksa ondaki amellerin hepsini yutan elemandır. Bitirir hiçbir şey bırakmaz geriye.'' Dolayısıyla Cenab-ı Hak iman edenlerden söz ederken salih amellerini de ayrıca zikretti ve böylece onları cennetlerde hoşnutlukla mutluluk içerisinde zikretti ama... وَأَمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlere gelince وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalanlamış olanlar üstüne bir de وَعَمِلُوا السَّيِّئَاتِ demedi. Ayrıca kötülükleri yapmış olanlar demedi. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, Onlar azabın içerisinde hazırdırlar. Dolayısıyla bir insanın inançtan yana Allah'ı doğru tanımak ve Allah'ın indirdiklerini Doğru bilmek anlamak bu akide tarafı olmaz ise onda iyilikten yana hiçbir şey olmaz. Ameli salih şöyle dursun o kişi zaten tepeden tırnağa kötüdür. Efendim hayatta komşusuyla iyi olsa yine kötüdür. İşverenler işçilerine karşı iyi olsa yine kötüdür. Trafikte kırmızı ışıkta dursa yine kötüdür. E bunlar hiçbir ameli salih değil mi? Hiçbir ameli salih değildir çünkü ameli salih de. Cenab-ı Hakk uğruna O'nun rızasını umarak böyle bir kimsenin önce Cenab-ı Hakk'ı tanıması, dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın rızası için amel icra etmesi, sürecin ardışık birbirinin atlanmayacak zinciri. Yani öyle bir ilkesel ilişki var ki, doğrusal bir ilişki var ki birinden diğerine önce Cenab-ı Hakk'ı tanıma, Allah Azze ve Celle uğruna O'nu razı kılmak Üçün hareket etme, başta birinci halkanın olmadığı yani cenab Hakk'ı tanımıyor ama çevresiyle iyiymiş bin beterdir. O kimse sahiden iyi olursa umulur ki Allah Azze ve Celle bilahare kendisine hidayet eder ama böyle kalırsa o kimsenin insan içerisinde iyi davranmasının tamamen kendi hesabı ile ilişkili, yaradana bakan yüzüyle hiçbir karşılığı olmayan bir durum olur. Bunların hiçbirine ameli salih denmez. Dolayısıyla ameli salih Cenabı Hak için ümit edilen bir şeydir. O kadar ki Allah Azze ve Celle dedi ki وَمَا أَرْسَنْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّنْ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَتِ Bir kimse peygamber olsa yahut nebi olsa bile bir şey yapmaya niyet etse, Allah için yapmak istese eğer bu niyetine وَاِلَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَتِ Onun bu temennisine şeytan bir şeyler ekmeye kalksa, bir şeyler bırakmaya kalksa eğer ki o bunu sahiplense, beğense ve niyetini şeytanın ekledikleriyle yönünü değiştirse artık o iş bozulur. Allah'tan yana o işle ilgili hiçbir karşılık olmaz. Falancayı da kattı, filancayı da kattı, niyetini bozduysa, riyayı kattıysa amel batıl olur. Dolayısıyla... Hiç Allah'ı tanımayan birinin yaptığı iyi işlere ameli salih dememek şöyle dursun. Allah'ı tanıyan birinin yaptığı amellerden herhangi birinde cenabı Hakk'a yönelik niyetindeki bir halel, bir boşluluk, bir riya bile onun amelini bozan beyhude boş yere bir şeye dönüştür. Dolayısıyla ameller ancak niyetler iledir. اِنَّمَ bin بِالنِّيَّاتِ Dolayısıyla salih amelin birinci koşulu, ilk koşulu Allah Azze ve Celle'nin rızasını umarak onun için yapılması ile başlar. Aynı amel, aynı amel söz gelimi namaz olsun yahut hac olsun başka birinin gönlünü yapmak için... Başka bir niyetle yapılırsa o aynı amel olduğu halde bütün zorluklarıyla, bütün aşamalarıyla, bütün ara evreleriyle hepsini barındırsa da hiçbir yere çıkmaz. Dolayısıyla Allah tanımayanın ameli şöyle dursun, Allah tanıyanın bile amelinde Allah rızası, safiyane, bütünlüğüyle Allah beklentisi hiç başka bir şeyi katmamışken eğer niyet böyle halis olmaz ise... Ona bile Allah Azze ve Celle katından bir karşılık söz konusu olmaz. Resulullah buyurdu ki Allah Azze ve Celle için o or ortakların en bonkörüdür. İfadeyi, hadisin tam şimdi hatırlayamadım ama mealen böyleydi. Eğer ki bir amelde Cenab-ı Hak başkalarıyla ortak kılınmışsa yani kul tarafından, Allah o kadar bonkördür ki bütün kendisine düşen payı da aslan payı bile olsa en büyük pay bile olsa madem ki ortaklıdır başkalarıyla ortaklarına bırakır. Cenab-ı Hak sadece sadece kendisi için yapılmış bir ameli sahiplenir, kabullenir, katına alır. O yüzden buyurdu ki اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ Allah için olan din sadece tertemiz, saf, pak, arı olan dindir. Allah başka türlüsünü kabul etmez. Sadece böyle bir Allah için olan din Cenab-ı Hakk'a ulaşır, onun katına yükselir. O yüzden ameli salih'in ilk koşulu Cenab-ı Hak için, onun rızası için olması olmasından başlar. Eğer ki bir kimse böyle bir başlangıcı yaparsa ve bunu başlangıca girdiği andan itibaren kendisini yoklayacak. Çünkü iyi bir başlangıç kişinin bu başlangıçta bu ameli salih düşüncesinde ne düzeyde kararlı olduğu yoklamasıyla hemen ilk durakta yok yoklanır. Bu Cenab-ı Hakk'ın sünnetidir. Kimse hemencecik niyet etti diye eğer herhangi bir çeldirici olsa çelebilecek olanların çelinmesinin, ayıklanmasının söz konusu olmadığı bir yolculuk değildir. Hayat, kişinin sahiplendiği niyetini ardına koyduğu süreçteki kararlılığının yoklandığı bir şeydir. Dolayısıyla amel-i salih başarıya ulaşıncaya deyin alternatif şeyler ile çeldirilmeye tabi tutulan bir şeydir. O kadar kıymetli ki, Cenab-ı Hakk'ın bu sonuca kadar kişinin vardığı süreçte daha niyetten başlayan bir evrede kişi şunu versem bırakmaz mısın? Bunu versem bırakmaz mısın diye hayatta şunun bunun eliyle şeytanın arada olduğu belli testlerden geçirilir. Cenab-ı Hakk dedi ki: "Liye ca'leme yulqish şeytanu fitneten lillezina fi kulubihim maradun vel qasiyat Allah bu şeytanın insanın niyetine tam o aşamada bıraktığını, niçin ya Rabbi bir kimse bir şey temenni ettiğinde peygamber bile olsa, Resul bile olsa şeytanın gelip onun düşüncesine bir şey bırakması neden oluyor böyle bir şey dediğimizde Cenab-ı Hak bunun kendi bilgisi dahilinde olduğunu ve bu süreç ile şeytanın bıraktıklarıyla yani onun düşünce dünyasına bıraktıklarıyla لِيَجْعَالَ مَا يُلْقِشْ شَيْطَانُ fitneten Bir fitne oluşturur Cenab-ı Hak. Kimler için? لِلَّذ۪ينَ فِي kulubihim maradun Kalbinde hastalık bulunanlar için. Adamın kalbinde hastalık var, böyle bir işe niyet etti. Ama Allah Azze ve Celle şayet böyle bir durum ile karşılaşırsa kalbindeki hastalığı ortaya çıkacak ve Cenab-ı Hak'ka dönük olarak giriş bu yaptığı girişiminden vazgeçecek türden olanların elendiği bir aşamadır. Liyeceale <gülüyor> çünkü Cenab-ı Hak o kalbindeki hastalığı ıslah etmediği, iyileştirmediği, düzeltmediği sürece amel-i salih noktasında onu muvaffak kılmaz. Bu süreçleri Cenab-ı Hak İyi, güzel doğru kimselerin muvaffak olmasına imkan sağlar ve bu başta söz ile başlayan bir şeydir. Cenab-ı Hak dedi ki ya eyuhellezine amanu takullaha ve kuluu kavlen sadida. Ey iman edenler Allah'tan korkun da şu sözünüzü sözlerinizi düzgün doğru kılın. Kişinin amelden de önce sözü başlar. Eğer Söz doğru olursa kişi doğru sözü, muhkem sözü kalbinden olduğu şekliyle diline kadar, önceki derslerde konuştuk, dilinden de dışarı kalbiyle senkronize bir biçimde kaydırmadan öne arkaya yahut araya bir açı sokmadan doğru konuşmaya başlarsa dildeki doğruluk, amele yansır. Bir zaman sonra böyle kimselere Cenab-ı Hak güzel ameller nasip eder. Salih ameller nasip eder. Ama tersi olursa dilinde eğrilik olan, yalan dolanla oturup kalkan kimse an gelse, iyi bir iş yapmaya niyet etse salih bir amele Cenab-ı Hak ilk durakta şeytanın eliminasyonuyla onu şunu versem vazgeçer misin der misali hemen vazgeçer. Satılabildiği şey kalbindeki Yaradır. O yüzden diliyle, yalanla, dolanla, yanlış işlerle, yanlış sözlerle içişelir. Dolayısıyla ıslah, düzelme önce sözel başlayan. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki: "Qulu qaulan sediden yuslehlakum, amlakum. Ey iman edenler, Allah'tan korkun da, doğru konuşun, düzgün konuşun. Öyle." Sözü doğru söyleyin ki yanlışın önünü kapatsın, mananın hakkın önünü açsın, doğru müstakim olsun. Buna dair potansiyeliniz var. Allah size kalplerinizi nasip etti, gözlerinizi, kulaklarınızı nasip etti. Bunlarla olan edinimlerinizle size hakkı tanıyacak düzeyde gösterdi. Sayyurikum ayatihi. فَتَعْرِفُونَهَا Siz de tanıdınız, şimdi dilinizin ucuna kadar geldi, doğru bir şekilde onu dışa vurun. Bunu başarır, yaparsanız, bunu başarırsanız bir adım sonra amellerinizde salih ameller meyve vermeye başlar. Önceki dersimizde konuştuğumuz veya derslerimizde konuştuğumuz kelime-i tayyibe, o güzel ağacın aslında tohumu gibidir. İlk filiz verdiği yer gibidir. Ama bir kimse doğru sözlü olmaz ise Allah onun amellerini salih kılmaz. O yüzden aradaki ilişkiyi böyle kurdu Cenab-ı Hak. قُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ Doğru dürüst konuşun ki Allah da amellerinizi ıslah etsin. Ameller de ıslah olursa ne olur? Artık iman ve amel bunlar eşleşti demektir. İman ağzından çıkan en doğru sözün birincisi iman ve sonra gelen doğru sözler ve buna eşlik eden doğru güzel salih ameller ve bunun neticesinde gelen içerir kom cennetin tecririmin altı hal altından nehirlerin aktığı cennetler. O yüzden iman ve amel ikilisi Kur'an'da Cenab-ı Hak ardışık veriyor. El imanu imandaki tanımımız neydi? Kişinin kalbiyle tasdik ettiğini, dost doğru bir şekilde diliyle dışarı ikrar edip tanıklığını ortaya koyması. Bu aklettiği en temel gerçekliği İtiraf edip, ikrar edip getireceği bütün zorlukları bir Bilal gibi radıyallahu anh göze alması. Ama bunu dilinden çıkardığında Bilal o düzeyde amellere muvaffak olacağını belki bilmiyordu. Ama Allah azze ve celle sözü doğru konuşana ameli doğru nasip etti. Resulullah dedi ki borç alırken bile eğer ki borç alıyorsun doğru bir şekilde borç alırsan hakikaten ödemek niyetiyle Dolandırmak için değil, ya öderse öderiz ödemezsek kalır öylece diye böyle değil. İştenlikle, samimiyetle ödemek üzere verdiğin vaatte iştenlikli olarak yaparsan sözünü doğru söylediğini umulur ki Allah Azze ve Celle amelini de sana dost doğru nasip eder. O yüzden قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. Dost doğru konuşun ki dost doğru salih amellere kavuşasınız. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi dünya hayatında izzetin peşini kovalayanlara Cenab-ı Hak zatını benim katımda izzeti arayın. Eğer aziz olmak istiyorsanız bir kudretlinin, bir imkan, güç, kudret sahibinin gölgesine sığınıp orada biraz izzete kavuşmak istiyorsanız o zaman size bir bilgi vereyim. Bilin ki izzet... Şunda bunda hiç kimsede değil, şu iktidarın, şu muktedirin, şu sermaye sahibinin, şu makam sahibinin yanında hiç değil. Men كَانَ يُر۪يدُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا Bilin ki izzet bütünüyle Allah'ındır, o zaman kullar dünyada izzetli bildiklerine yanaşabilmek için Sırnaşabilmek için birlikte bir resimde bir karede bulunabilmek için bir tanıdık vesilesiyle bir biçimde tanışık olabilmek için nasıl yakınlaşmaya vesile arıyorlarsa Cenab-ı Hak izzeti bütünüyle kendisinde tarif edince kendisine nasıl yakınlaşabileceğimizi kendisini nasıl razı edip onun yakınına bir vesileyle ulaşabileceğimizi de öğretti. Dedi ki bana şöyle yakınlaşabilirsiniz, bana şöyle ulaşabilirsiniz dediği yerde de o ikili var. İman ve salih amel. Dedi ki İleyhi yasadul kelimut tayyib. Allah'a kelime-i tayyip ulaşır. Velle amelussalihu yerfa'hu ve salih amel onu yükseltir. Bu ikili her ikisi de Cenab-ı Hakk'a tırmanan, yükselen, ve sahibini kim o kelimeyi i tayyibin o doğru sözün, o düzgün sözün başta la ilahe illallah ve kim onun eşliğinde, onunla eş güdüm halinde, kulda bunlar birlikte olur. Yani biri diğerini gerektirir. Cenab-ı Hak bir savaşın öncesinde münafıklarla ilgili savaşa hazırlık bağlamındaki ameli salihten söz ederken dedi ki, onlar gelip ya biz de çok gelmek istiyorduk. Niyetimiz vardı ama inne buyu tana aura. İşte evlerimiz biraz dışarıda ondan çekindik. Arda açıkta o yüzden gelemedik. Ya çocuk hastaydı, ya şöyleydi, ya hanım hastaydı, ya şöyle oldu, böyle oldu diye mazeret beyan edince Cenab-ı Hak onları şöyle deşifre etti. Dedi ki bunlar aslında çıkmaya gönülleri yoktu. Şimdi niyetimiz vardı ama amelimiz bizim dışımızda bir engel ile engellendi. Dolayısıyla aynı karşılığı umuyoruz şablonuna sokmak istiyorlar ama girmiyor o şablona. Neden? Dedi ki وَلَوْا aradul الْخُرُوُجَ Bunların çıkmaktan yana, seninle birlikte yola çıkmaktan, savaşa katılmaktan yana muratları olsaydı bu niyet tarafı velav aradul khuruce o zaman laa'addu lahu uddeten o zaman bunun için hazırlık yaparlardı. Millet savaştan önce kea 3 ay bunun için hazırlık yaptı. Ama bunlar hiçbir şey yapmadılar. O yüzden bunların niyeti de yoktu. Demek ki niyetleri olaydı hazırlık yaparlardı. Cenab-ı Hak amel niyet ile İman ile, düşünce ile, amel arasındaki ilişkiyi doğrusal kurdu. Meğer ki arada bir mani olmasın. Eğer bir engel varsa onları zaten dedi ki لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى haracun Köre bir ha, sıkıntı yok. وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجُونَ Topala bir sıkıntı yok. وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجُونَ Hastaya bir sıkıntı yok. İşten olan niyetlerini de Allah biliyor. Gerçekten bir niyetleri varsa bunu Cenab-ı Hak biliyor ve değerlendiriyor. Ama görünürdekilerin durumuyla alakalı Allah Azze ve Celle son anda ortaya çıkan bir engelden değil, aslında baştan beri niyetleri olmadığı için niyetleri olaydı, düşünceleri olaydı, hazırlıkları olurdu dedi. Bu anlamda kişinin eğer ki hakikaten imanı varsa Allah Azze ve Celle'nin vaadine tutunmuş, Cenab-ı Hakk'a sevdiği, onu tanıdığı, sevdiği ve sevdiği için saygı duyduğu bir süreçte buna uygun davranmaya yönelik girişimleri olur, gayretleri olur. Elbette ki gücünün yettiği kadar ama olur. <gülüyor> gücünüz yettiği kadar, gücünüz yettiğince... Cenab-ı Hak'tan sakının emirlerini yerine getirmek hususunda, yasaklarından kaçınmak hususunda kulunun gücünü, takatini sınır olarak çeken Cenab-ı Hak ama buraya kadar olan gayretini bekliyor. Dolayısıyla bizler sözlü olarak çok Allah'ı sevdiğimizi saydığımızı söylesek de ameli salihin daha ilkine, daha birincisine, daha en olmazsa olmazına Cenab-ı Hakk'ın o gün gelip de insanlar ayrışırlar, iman edip salih amel işleyenler cennete yalanlayanlar, kafirler cehenneme dediği ayette hemen ameli salihe fe ile fesübhanallâhi hînetumsûnâ ve hînetusbihûn. Haydi, haydi tesbîhe, haydi tesbîhe fesübhânallâhi hînetumsûnâ. Akşamladığınızda işte akşam gibi, yassı gibi. وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ Ve sabahladığınızda, işte sabah namazı gibi. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Ve Allah'a hamd etmeye. Vahşiyen Akşamladığınızda, akşama doğru, ikindi gibi. وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ Ve öğlenlediğinizde öğlen vakti gibi. Namaza davet etmişken cenab Hak, Ki bu amel-i salih. Gündeme geldiğinde akla gelen, dile gelen ilk amel-i salih. Çünkü Cenab-ı Hak kökenin ne olursa olsun iman ve amel-i salihin herkes açısından kurtarıcı olduğunu söyledi. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالسَّابِعُونَ وَالنَّصَارَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Sabi olsun, hangi kökten olursa, hangi geçmişten olursa olsun. Yeter ki iman etsin. Ve yeter ki salih amele. Emane billahi Allah'a iman ederse, ahiret gününe iman ederse ve salih amel yaparsa, wa aqamu ssalata ve atu'uz zakata diye جناب hak hemen ilk Sıradan bu ikisini örnek veriyor ve namazlarını kılarlarsa ve zekatlarını verirlerse lahum اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri katında elbette ki onların da karşılıkları var. Dolayısıyla iman ve ameli salih denince daha aynı ayet içerisinde akla gelen ilk bağlamda Cenab-ı Hak namazı ve zekatı zikretti ve özellikle ilk sırada namazı. Şu halde iman iddiasında söz boyutuyla bu kadar kuvvetli olup amel iddiasında namaz bile kılmamak akla getirse getirse herhalde istinkafı getirir. Çünkü bunun kısa süreli yaşanmışlıklar ile tevbe ile arınmışlıklar biçiminde gelişen örnekleri bir tarafa ama devam eden hep böyle olan biçimi İnsanda istinkâf korkusunu akla getirmeli. Nedir istinkâf? Kulluktan kaçınma biçimi. Bu kişinin aslında sözlü iddiasının altının boş olduğuna kadar uzanır. Cenab-ı Hak dedi ki istinkafa gelince Meryem oğlu Mesih dahi hiç kimse Allah'ın peygamberleri Allah'a kulluk etmekten istinkaf etmezler. Len yastankifu'l mesihü en yekuna abdanillahi ve le'l melaiketu'l mukarrabun. Ne de mukarrabin melekler Cenab-ı kulluk etmekten yüksünmezler, uzak durup kaçınmazlar. Ve men yastankifu ibadatehi ve yestekber fesehşuruhum ileyhi cemii'. Kim cenab Hakk'a kulluk etmekten Uzak durur, kaçınır ise, buna girişmekten, adım atmaktan hep böyle uzak kalır ise, adım peşi sıra ve bir büyüklenirse, büyüklenme gelir. Çünkü kaçınma ardından büyüklenmeyi getirir. Allah'a kulluk etmekten uzak durmak, sadece iman iddiasıyla kalmak, salih amel L girişmemek, çabaya ve gayrete ulaşmamak kişiyi bir süre sonra iman iddiasından da yoksun bırakabilir. Orasını da yiyip tüketebilir. Çünkü amelce hep yanlış olmak bir zaman sonra amelin, kötü amelin kişiyi tamamıyla kuşatması tehlikesini getirir. Kişiyi tamamıyla kuşattığında hiçbir ameli salih bırakmadığında iman da geriye bırakmayabilir. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki: "Bel men kesebe Bir kimse yanlış iş yaptığında, ameli salihtiğinde, kötü amel işlediğinde ki Cenab-ı Hakk'ın şunu yap dediği şeyleri yapmak amel-i salihken yapmamak kötü iştir. Yapma dedikleri de kaçınmak amel-i salihken yapmak bu kez kötü bir iştir. Kim kötü işler yapar da bir tek kötü işle başlasa bile ahatat بِهِ خَطِئَةُهُ Yanlışları onu bütünüyle kuşatsa yani geriye iman miman bırakmasa o kadar ameller kötü kötü kötü çoğalmış ki elle ayakla başlayan ameller uzanıp ta kalbi kuşatmış. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَامُ النَّارُ Onlar ateşin halkıdırlar. هُمْ fiha خَالِدُونَ ve onlar orada sonsuzdurlar. Dolayısıyla ameli salih imandan önce ki mevzidir. Dolayısıyla kişi amel salihini kaybederse sırada imanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Tersine direkt imandan bozulmaya yönelenler bir anda Şah ve Mat daha yuvada, yuvada daha kalenin içerisinden fethedilmiş türden zavallılık içerisine düşmüşler demektir. Yani iyi amellerle donanılmış olduğu halde doğrudan imandan akidesini bozan bir kimse, bunlar çifte ziyan edenler, korkunç ziyan edenler. Genelde ise süreç, vasattaki süreç kişinin ameli salihlerden uzaklaşıp, kötü amellere bulandıkça bu kez kötü amellerin hayatında yerleşik olmaya başlaması, ve böylece artık yavaş yavaş imanından kırpmaya, örselemeye başlamaz. Eğer bütünüyle onu kuşatırsa sonsuz azaba duçar olan kimselerden olur. بَلَا مَنْ ve سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةُهُ فَأُولَٰيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Onlar orada sonsuzdurlar dedi Cenab-ı Hak. Bu iman ve imana eşlik eden amel salih, kişiyi <gülüyor> kötülüklerden korur. Eğer ki ameli salihten yana ödün olursa zaman sonra kişi dediğimiz gibi bütünüyle mevzileri kaybetmeye başlar. Allah azze ve celle toplumların yozlaştığı dönemlerde artık fehalefe min ba'dihim khalfun adaa'us salate. Yozlaştığı dönemlerde namazlarını ziyan ettiklerinden söz ediyor. Yani salih amellerini kaybetmeye başladıklarında belki şeklen kaybolmasa da içeriklerinin zayi olduğu, anlamlarının zayi olduğu, başta niyetlerinin bozulmak suretiyle şeklen iyi insan göstermesi, İyi kişi olarak bilinmesi, toplum gerekleri arasında sayılması ve benzeri, Allah için olmaktan çıkması. Bunlar amellerin ziyan olduğu içinin boşaldığı süreçlerdir, başları rüya olmak üzere. Bu dönemlerde yine namazı zikretti. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ Salata, Namazları zayi ettiler, kaybettiler. وَاتَّبَعُ <gülüyor> الشَّهَهَوَاتِ Ve şehvetlerin ardına düştüler fasoufe yelqauna gayya bunlar bunun karşılığını cehennem azabı olarak bulacaklar tam bu noktada yine kurtuluşun yolunu illamen taaba ancak tövbe edenler illamen taaba ve amana ve amila salihah ancak tövbe edenler iman edip salih amel işleyenler hariç tedecene bak. Dolayısıyla salih amel iman kurtuluşun yönünde çıkışın yoludur da aynı zamanda. Bu girip çıktığımız, bulandığımız hayatın içerisinde salih amel iman ve salih amel ile birlikte tutturan kimselerin ne yazık ki sayısının da az olduğunu Allah azze ve celle'nin kitabında öğreniyoruz. Bununla vaktimi doldurmuşum, bitireyim. Hazreti Davud aleyhisselam yanına tırmanıp gelen İz tesavverul mihra İki kişi kendisine bir konuda görüş sordular. Dedi ki uzatmayayım İnne hâdâ ahîlehu tes'ûn ve tes'ûne na'ca bunun benim kardeşim 99 tane koyunu var, benim bir tane koyunum var. Dedi ki senin koynunda benimkilere kat ve bu hususta bana da biraz galeve çaldı yani argümanlarıyla. Wa azzeni fil kitab. Hazreti Davud aleyhisselam bunlar hakkında fetvasını hükmünü verirken dedi ki: "Kale laqad Kendi koyununu senin koyununu kendi koyunları arasında katmak hususundaki talebinde ve ısrarında sana zulmetmiş. Sonra dedi ki: "Wa inne kathiiran minal khulata." ortaklar وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ Birbirlerinin mallarına el uzatırlar. Bizim konuyla olan ilgili tarafı ise اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا <الصَّالِحًا> Ancak iman etmiş ve salih amellerde bulunanlar hariç. Onlar ortaklarının ellerine, ortaklarının mallarına el uzatmazlar dedi. İman etmiş ve salih amellerde bulunmuş olanlar. Ondan sonraki bir ifade var ki işte orası ürpertici, dedi ki وَقَل۪يلٌ mahum. Onlar da ne kadar azlar. Dolayısıyla iman etmiş ve salih amellerde bulunmuşlar, bulunmuş kimseler, az sayıda kimseler, girmeye çalıştığımız aralık, istatistiksel olarak dar bir aralık. Bunun için Allah Azze ve Celle'nin İnayetini Cenab-ı Hakk'ın yardımını dilemeliyiz. Cenab-ı Hak da öyle söylüyor وَقَل۪يلًا مِنْ عِبَادِيَ Şükreden kullarımın az sayıdadır diyen yine Allah Azze ve Celle. Demek ki eğer iman iddiasıyla olsaydı çoğu kimsenin yeryüzünde dünyadaki en büyük kalabalık dinlerden dinden sonra ikinci sıradaki milyarlarca olan bu kadar kalabalığımıza rağmen Salih amel boyutuyla baktığınız zaman bu ikisini birlikte götürenlerimizin sayısının nedenli az olduğu hususu bize salih ameli yeterince ciddiye almadığımız gerçeğini haykırıyor. Akulu <gülüyor> kavli hada vestegfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin. Rabbena la tu'akhidna